Ivan Turgenev. Kabadayı. Seslendiren Akın Altan. 1. Süvari Alayı 1829 yılında K eyaletinin Kirilovak köyüne yerleşmişti. Küçük kulübeleri, ot ve saman yığınlarıyla, yeşil kenevir tarlaları ve cılız sığıt ağaçlarıyla bu köy uzaktan sürülmüş, kara topraklı tarlalardan meydana gelme uçsuz bucaksız deniz ortasında bir ada gibi görünüyordu.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 Talim biter bitmez hemen yine Kister'in yanına gitti. "Hey, nasılsın bakalım, Kinderbalzam efendi?" Kister adam akıllı kızmıştı. Onun yüzüne dik dik baktı. Luchkov'un ufacık safralı gözleri haince bir sevinçle parladı. "Size söylüyorum, Kinderbalzam efendi." "Efendi?" dedi Kister. "Bu şakanız ahmakça ve terbiyesizce bir şaka işitiyor musunuz?" "Ahmakça ve terbiyesizce." Luchkov sakin bir sesle sordu.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 az hizmetçi kullanıyor bunları temiz giyindiriyordu şöhret düşkünlüğü içini kemiriyor hiç olmazsa bulundukları ildeki asilzadeler başkanın karısının mevkiini eline geçirmek istiyordu fakat ilçesinin asilzadeleri onun evinde lezzetle, doya doya yiyip içtikleri halde başkanlığa yine de kocasını değil bazı bir yarbay olan Burkoltsu bazı da emekli binbaşı Büründükovu seçerlerdi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 ''Mösyö Lüçkov da davet edildi mi? Hangi Luchkov? O da subaydır. Çok enteresan bir adam diyorlar. Nasıl yani?'' ''Evet, kendisi güzel değil, genç de değil. Ama ondan herkes korkuyor. Yaman bir düellocuymuş.'' Annesi hafifçe kaşlarını çattı. ''Pek arzu ederdim onu görmeyi.'' Sergei Sergeyevich kızının sözünü keserek, ''Görümlüye değer nesi var canım?'' dedi. ''Acaba Lord Byron'a mı benziyor sanıyorsun?''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 Kistar gülümsedi. Sizin alayınız mı? dedi. Hayır, çok olmadı. Burada ni? Burada hiçiniz sıkılmıyor mu? Ne münasebet? Burada öyle sevimli bir çevre buldum ki ya tabiat. Kistar tabiatın tasvirine koyuldu. Maşa başını kaldırmadan onu dinliyordu. Luşkov bir köşede durmuş dans edenlere kayıtsız kayıtsız bakıyordu. Maşa birden bire sordu. Bay Luşkov kaç yaşında acaba?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 Her ikisi de örperdi ve tekrar yana sıçrayışlarla salonun bir ucundan öbür ucuna doğru ilerlemeye koyuldular. Danstan sonra Kister, Luchkov'un yanına giderek dedi ki, ''Seni kutlarım azizim, evin kızı senin hakkında boyuna sorular sordu.'' Luchkov da hor görücü bir edayla ''Yaa!'' diye cevap verdi. ''Şerefim üzerine, ne kadar güzel değil mi? Baksana bir kere.'' ''Hangisi o?'' Kister, maşayı gösterdi. Luchkov,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 Elleriyle kapalı olan yüzünün yalnız üst kısmı görülebiliyordu. Biraz şaşırıp bozularak, yarı işitilir bir sesle, Bay Luçkov'u neden hiç getirmediğini Kister'den sordu. Maşa, balo gecesinden sonra ondan ilk defa bahsetmiyordu. Kister sustu. Maşa, birbirine geçmiş olan parmaklarının arasından ürkek ürkek baktı. Kister, ''Düşüncemi size açıkça söyleyeyim mi?'' diye sordu. ''Neden söylemiyesiniz?'' ''Tabii, bana öyle geliyor ki.''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 Maşa içinden hem sıkıntı hem neşe hem de korku duyuyordu. Kisler birdenbire damdan düşer gibi son derece tunturaklı bir dille genel olarak aşktan, dostluktan bahse başladı. Fakat Nenile Makarievna'nın gözetleyici, açık bakışlarının farkına varınca birden bahsi değiştirdi. Güneş, parlak, muhteşem kızıllıklar içinde batıyordu. Dümdüz geniş bir çayır kayın ağaçlarından meydana gelen korunun önünde uzanıp gidiyordu.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 Maşa'nın Lüçkov'a karşı açıkça bir sevgi ve ilgisi olduğunu ispat edecek ortada henüz bir şey olmadığı, Maşa'nın kendi söylediğine göre, Lüçkov onda yalnız merak uyandırdığı halde, Kister bu anda kendi kendine tam bir roman uydurmaya ve bunda kendi vazifesini de tayine bile muvaffak olmuştu. Kendi hislerini feda etmeye karar vererek, ''İşten bir bağlılıktan başka bir şey hissetmiyorum zaten.'' diye düşündü. Kister, gerçekten de kendine arkadaşlık uğruna,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 ertesi günü sabah erkenden Luçkov'a gitti. Luçkov, adeti üzere kanipeye uzanmış piposunu tüttürüyordu. Kister selam verdi ve ciddi bir sesle "Dün Perakotovlardaydım." dedi. Luçkov kayıtsızca "Ya." diye cevap verdi ve esnedi. "Evet, çok iyi insanlar. Sahimi? Senden bahsettik. Şeref duyarım. Kiminle? İhtiyarlarla ve kızlarıyla. Oo! Hani şu tombulca kızla mı? O çok iyi bir kız, Lüçkov. Evet, evet, hepsi çok iyi. Yok, Lüçkov. Sen bu kızı iyi bilmiyorsun. Ben şimdiye kadar böyle zeki, iyi ve duygulu bir kıza rastlamadım. Lüçkov, genzinden bir şarkı mırıldamlığa başladı. Sana söylüyorum yahu, Lüçkov alayla, sen ona aşıksın, fedya, dedi. Katiyen, aklımdan bile geçirmiş değilim. Fedya, sen ona aşıksın. Ne saçma şey. Sanki insan, Luçkov kelimeleri uzata uzata, ''Aşıksın, ah canımın içi, gözümün bebeği'' diye bir şarkı tutturdu. Kister'in canı sıkıldı. Hiddetle, ''Eee, avdey, utanmıyorsun da'' dedi. Başka birisi olsaydı Luçkov, alayı daha da artırırdı. Ama Kister'e yapamazdı. Yavaş sesle, ''Peki, peki, spreşensi dövç''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 ''Herkesin boynuna sarılma ama herkese arka çevirmen neden icap etsin? Bu gidişle galiba bir gün beni de bir tarafa atıvereceksin.'' Lüçko soğuk kanlılıkla piposunu tüttürmekle devam ediyordu. ''İşte bunun için seni kimse tanımıyor. Benden başka, başkası belki de senin hakkında tanrı bilir neler düşünür.'' Avdey kısa bir susmadan sonra Kister ilave etti. ''Sen fazilete inanmaz mısın?'' Avdey. ''Nasıl inanmam? İnanırım.''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 Lüçkov burada manalı manalı gülümsedi. İşte öyle. Kisler dostuna keskin bir bakışla baktı. Bu temiz yürekli genç, maşanın ona pena muamele ettiğini, belki de yalnız kadınların yapabilecekleri şekilde onu üzdüğünü sanıyordu. Seni üzüntülü görüyorum. Benim zavallı avdeyim. Doğrusunu söyleyiver. Lüçkov kahkahayı bastı. Kendini beğenmiş bir edayla bıyıklarını düzelterek, kelimelerin arasını kese kese,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 7. Ertesi gün sabah Kister Perekatovlara gitti. Görüşmeye başladıkları zaman Kister, maşada büyük bir değişiklik görmüş, maşada Kister'deki değişikliğin farkına varmıştı. Fakat her ikisi de bunu sükutla geçiştirdiler. Bütün sabah adetleri hilafına her ikisi için sıkıntılı geçti. Kister, daha evindeyken birçok cinaslı nutuklar, imalı cümleler, arkadaşça nasihatler hazırlamıştı. Fakat bütün bu hazırlıklar faydasız çıktı.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 Lüçkov onun sıkılganlığını, onun bu masumca yalanını idare etmeyi bile beceremedi de, onurlu bir tavırla, ''Fakat bunu siz kendiniz teklif etmek lütfunda bulundunuz sanırım, Maria Sergeyevna.'' Diye verdi. Maşa aceleyle cevap verdi. ''Evet, evet, beni görmeye arzu etmiştiniz. İstemiştiniz ki.'' Sesi kısıldı. Lüçkov susuyordu. Maşa ürkek, çekingen bir edayla gözlerini kaldırdı. Lüçkov onun yüzüne hiç bakmayarak şöyle başladı.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 Bu vahşi adamı kendine alıştıracak, ayrılırken de elini öpmesine müsaade edecekti. Halbuki bunun yerine, bunun yerine birdenbire yanağında avdeyin sert bıyıklarını hissetti. Geliniz, mesud olalım diye fısıldıyordu. Gerçekten dünyada yalnız bir saadet vardır. Maşa ürperdi, dehşet içinde yana sıçradı, sapsarı kesildi. Eliyle bir kahin ağacına dayanarak durdu.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 ve kendisine hiç kimseyi kabul etmemesi için emir verdiğini söyledi. Beni de mi kabul etmemeyi? Zatı asilen enizi de kabul etmememi emretti. Kester, azap verici bir endişeyle sokakta iki defa aşağı yukarı dolaştıktan sonra evine döndü. Hizmetçisi ona bir mektup uzattı. Kimden? Perekatoğlulardan. Sürücü Artunka getirdi. Kester'in elleri titremeye başladı. Selamlarını bildirmek için emir almış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 ''Mevhum üstünlüğünüzle gönlünüze eğlendirmek için benimle görüşüyordunuz.'' Avdey'in vicdansızlığı, kistiri fena halde kızdırdı. ''Bu nahoş konuşmayı kesin.'' diye bağırdı. ''Hem bana niçin geldiğinizi anlamıyorum.'' Avdey merakla ''Niçin geldiğimi anlamıyor musunuz?'' diye sordu. ''Katiyen anlamıyorum.'' ''Anlamıyorsunuz ha? ''Evet, evet anlamıyorum diyorum size.''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 Binbaşı, mektupları hiddetle ceketinin yan cebine soktu. ''Hadi gidelim.'' Hareket ettiler. Kerilova köyünden iki vers küçük ormanda Lütko, kendi şahidi, eski arkadaşı, alay yaveri, lavantalı subayla onları bekliyordu. Hava çok güzeldi. Kuşlar sakin sakin cıbıldaşıyordu. Ormandan biraz ötede bir köylü tarla sürüyordu. Şahitler mesafeyi ölçtüler, hududu tespit ettiler,